إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ هَدْيٍ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْتَسَتَاتُهَا وَكُلُّ مُحْتَسَتِ الْبِدْعَةِ Vücuda bir dert daha koyuyor. İşte bu da bir dert daha Şu İşte bu da bir dert daha koyuyor. İşte bu da bir dert daha koyuyor. İşte bu da bir dert Eğlencelere, partilere, gece kulüplerine hepsine gidecek olsa çılgınlar gibi yaşasa da hatta dün insanların geçirmiş olduğu yılbaşı gibi azabildiği kadar azsa bakın dün gece dünya genelinde insanlar şehvetlerinin esiri oldular. Bir insan bırakın Müslümanlığı insanlıktan bu gece kulüpleriyle <gülüyor> ya bu kâfirlerin yapmış oldukları tuzaklarla insanlıktan nasıl çıkar bunu gösterdiler. Milyon dolarlar harcandı. Kimisi içkiye daldı, kimisi zinaya, kimisi de kumara. Sanki bir kulübede bir yıl boyunca bağlı tutulan bir köpeğin bırakılması gibi Bir gecede saldırabildikleri kadar her şeye saldırdılar. Sanki o gecede ne kadar günah işlerlerse işlesinler Hepsinin yanına kar kalacakmış gibi düşündüler. Ve kendilerini maalesef helaka sürüklediler. Bazı dar gelirli aileler Gençler, hatta maalesef çocuklar bile, evet bazı ekonomik olarak dar gelirli olan insanlar bile biz onlara gitmedik. Sadece televizyonun başından birkaç yılbaşı programı seyrettik. Yılbaşı özel programı seyrettik demektedirler. Kardeşler, şu hüsrana bir bakın şu akılsızlığa, şu gaflette olma haline bir bakın. Özellikle o insanlar, o helaka uğrayanlar gibi, o helak olacaklar gibi, bizzat elleriyle, dilleriyle belki o amelleri işlemediler ama, onlarla bir şüphesiz ki günahta eşit olacaklardır. Nitekim, Resulullah aleyhissalatu vesselam, bir hadisi şerifinde şöyle buyurmaktadır. İnsanlar kendi aralarında dört sınıftırlar. Birinci sınıf Allah subhanehu ve teala'nın kendisine vermiş olduğu mal ve ilim ile Allah yolunda amel eden sınıftır. İkinci sınıfa ise Allah subhanehu ve teala ne mal vermiştir ne ilim vermiştir. Ama onlar niyetleriyle şöyle demektedirler. Eğer Rabbimiz bize de ilim ve mal verseydi aynı şu falan gibi Allah yolunda amel ederdik demektedirler. İşte Resulullah aleyhisselatu Vesselam bunlar sevapta eşittir demiştir. Yine üçüncü sınıf insana bakın. Allah Subhanehu ve Teala kendisine mal ve mülk vermiştir. Ama ilim vermemiştir. Ve bu kişi yine Allah'ın kendisine vermiş olduğu bu malda, bu mükte Allah yolunda amel etmez. Fıst ve fesat uğruna ele geçirmiş olduğu, Allah'ın ona vermiş olduğu bu malı fıst ve fesat uğruna harcar. Dördüncü sınıf insan ise Allah Subhanehu ve Teala kendisine ne mal vermiştir ne de ilim vermiştir. Ve lakin buna rağmen bu kişi eğer Allah bana mal verseydi, mülk verseydi, aynı bu adam gibi amel ederdim. Aynı o adam gibi fıska ve fucura dalardım demektedir. İşte kardeşler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunlar da günahta eşittirler buyurmaktadır. İnsan o kadar aciz bir varlıktır ki azabildiği kadar azsa bile en fazla dün gece kadar azabilir. Sonra ise geride ancak onun için yapmış olduğu amellerden dolayı bir pişmanlık ve hüsranlık olacaktır. Çünkü onların gülüp oynadıkları, rahatça yaşayabildikleri bir tek dünya vardır. O da dünya hayatıdır. Hiç şüphesiz ki onlar dün azdılar, kudurdular ama bir yıl sonra bir yıl sonra aynı şekilde azabileceklerinin garantisini verememektedirler. Bırakın bir yılı, yarın akşama çıkacaklarının bile garantisini veremeyeceklerdir. İşte onların hayatı bu kadar dar ve basit bir hayattır. Allah subhanehu ve teala şöyle buyurmaktadır. Sen onları ateşe sunulurken, zelil içerisinde boyunlarını bükerek, Zelil içerisinde boyunlarını bükerek, bükerek göz altından etrafa bakarken görürsün. Onlar bir zillet içerisinde ateşin önünde ateşe atılmayı beklerken gözlerinin altından da bir yandan biraz sonra kavuşacakları azabı süzmektedirler. İman edenler de o anda diyeceklerdir ki gerek gerçek zarara uğrayanlar Kıyamet günü hem kendilerine hem ailelerine yazık etmişlerdir. İşte onlar kıyamet gününde gerçekten zarara uğrayacaklardır. Ve maalesef onlar hem ailelerine hem de kendilerine yazık etmişlerdir. Belki de onlardan birçoğu kendilerini doğru bir yolda sanmakta, bunları basite almakta ya da önemsememektedir. Ama işte o gün insanlar el al altından o ateşi süzeceklerdir. Ve Allah subhanahu teala ayeti şöyle tamamlamaktadır. Bakın zalimler gerçekten sürekli bir azabın içerisindedirler. Sizce o kafirler sizce kardeşler o kafirler göz altından ateşi süzerken neyi düşünmekteydiler? Gerçekten kardeşler o gün yalnızca pişmanlık ve hüsranlık günüdür. Ama maalesef o pişmanlık ve hüsranlık insana asla ve asla fayda vermeyecektir. Biz şüphesiz ki o gün onlar dünyadayken dünyadayken dalmış oldukları fesadı, fıskı ve fucuru düşünmekteler. Bizler bugün bunların hesabını nasıl vereceğiz diye düşünmekteler. Allah subhanehu ve teala bize hidayet ettikten sonra bize hidayet ettiğinden dolayı bizler Allah subhanehu ve Taala'nın bize vermiş olduğu bu hidayet nimetinden dolayı Allah'a ne kadar duacı olsak, ne kadar şükretsek, hamd etsek o kadar azdır kardeşler. Belki de birçoğumuz zamanında aynı dün onların yaptığı gibi amellerde bulunmaktaydık. Belki de birçoğumuz Allah subhanehu ve Taala kendisine hidayet etmeden önce Cahiliye bir hayatı yaşamaktaydı. Çünkü kardeşler çoğumuz cehaletin, cahilliğin bizlere atmış olduğu bataklıktan yeni çıkmışızdır. Allah <gülüyor> subhanahu teala'nın hidayeti ile bu cahaletin içerisinden çoğumuz yeni çıkmıştır. Bu sebepten böyle insanlar Allah'ın üzerimizdeki hidayetini, hidayetinin önemini daha iyi anlamaktadırlar. Rabbim sen bizleri, kafirlerin hem şu dünyada düşmüş oldukları hem de ahirette düşecekleri durumlardan sen bizleri koru Rabbim. Ey Rabbimiz sen bizleri şu yağdırmış olduğun bembeyaz kar gibi katını al ya Rabbim. Ey Rabbimiz sen bizlerin hatalarını, yeryüzünü şu yağdırmış olduğun, şu indirmiş olduğun kar ile, su ile, dolu ile temizlediğin gibi bizlerin günahlarında... Aynı şekilde temizle yarabbim. Eğlence ve sorumsuzca bir hayat yaşamak açısından kafirlerin düşmüş oldukları durum böyleyken kardeşler, zulüm ve baskı açısından da onların durumu düşmüş oldukları durumdan pek farksız değildir. Nasıl ki kutladıkları yılbaşı dün bir geceye aitti, yaşadılar ve bitirdiler... Aynı şekilde onların Müslümanlara reva gördükleri zulüm ve baskılar da hiç şüphesiz ki bir gün son bulacaktır kardeşler. Zulüm ve baskıya uyarlayarak tekrar söylemek gerekirse, insan şu dünya hayatında azabildiği kadar asla, olabildiği kadar zalim ve zorba olsa, yapabileceği her türlü zulmü yapsa, hiç şüphesiz ki onun zulmünü dizginleyecek olan bir cehim, cehennem ateşi bulunmaktadır kardeşler. İnsan Allah'a hiçbir şey yapamaz. İnsan Allah'a hiçbir şey yapamaz. İnsan Allah'a hiçbir türlü zarar veremez. Onlara buradan diyeceğimiz şey geçmişten günümüze kadar bütün Müslümanların onlara söylemiş olduğu şeyin ta kendisidir. Hiç şüphesiz ki Müslümanların Mevlası vardır. Onların ise Mevlası yoktur. Günler Mü Müslümanlar ile kafirlerin arasında güç ve kuvvet açısından döner gider. Hiç şüphesiz ki Müslümanların da güç ve kuvveti yakaladığı bir gün elbette ki gelecektir. Ve şunu bilin ki asıl güç ve kuvvet Allah Subhanehu ve Teala'nındır. Neden bize rezan okunurken... Hayya la salaam hayya denirken falah denilirken la havle ve la kuvvete illa billah yani güç ve kuvvet yalnızca Allah'tandır demekteyiz. Çünkü kardeşler eğer Allah sana güç vermese, eğer Allah sana kuvvet vermese o müezzinin icabesine, o müezinin davetine icabet dahi edemeyeceksin. Aynı aynı mahşer gününde ahiret zamanında bazı müşriklerin Allah subhanehu ve teâlâ'nın secde davetine icabet edemedikleri gibi. Allah subhanehu ve teâlâ şöyle buyurmaktadır. يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقِيُ وَيُدْعَوْنَا اِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِعُونَ O gün baldır açılır ve secdeye çağrılırlar ama onlar, o müşrikler buna güç getiremezler. Evet kardeşler. O gün o müşrikler sevdiğe çağrılırlar ama onlar güç yetiremezler. Bu mükafatı asla nahi olmayacaktır. Çünkü onlar bundan önce bundan önce bu çağrıyı duymazdan geldiler. Çünkü onlar bundan önce bu çağrıyı duymazdan geldiler ve reddettiler. Allah Sufan'e öteler şöyle buyurmakdadır: Haşiyatan <gülüyor> abzaruhum terhakuhum zillah. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَا اِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ Gözleri dönmüş olarak yüzlerini zillet kaplar. Onlar sağlam iken de secdeye davet edildiler. Fakat onlar secde etmezlerdi. Onlar sağlam iken de secdeye davet edilmişlerdi. Felakin, velakin onlar secde etmemişlerdi. Onlar Salemken güçleri, kuvvetleri yerindeyken de secdeye çağrılmışlardı. O halde kardeşler güç ve kuvvet güç ve kuvvet eller ve kollarla insanın hareket etmesiyle ya da birtakım maddi imkanlarla ölçülmez. Velakin güç ve kuvvet senin Allah Subhanehu ve Teala'nın senin kalbine verdiği hidayet ile ölçülür. Çünkü Allah Subhanehu ve Teala sen sağlam dahi olsan hareket edebiliyor dahi olsan senin kalbine o çağrılara icabet edebilecek hidayeti vermemişse sen en aciz, en zavallı insanın ta kendisisindir. Ama Müslümanlar öyle değildir. Müslümanlar Allah Subhanahu ve Taala'nın kendilerine vermiş olduğu hidayet sebebiyle Allah'ın ve Resulünün davetine icabet edip asla ve asla Kafirlerden olmayanlardır ve onlardan yüz çevirenlerdir. Rabbim sen bizleri hem bu dünyada hem de ahiretinde sana secde edebilen insanlardan nasip eyle. Ey Rabbim bu dünyada sana secde ettiğimiz gibi ahirette de sana secde edebilmeyi bizlere nasip eyle. الحمد لله رب العالمين وصلات والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن الله إن الله قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما